Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız bugün. Biraz avukatları ve yargı mensuplarını ama sonuçta da yurttaşları ilgilendiren, yargıda işi olan yurttaşları doğrudan ilgilendiren e, önemli bir konuyu, Sevg konusunu inceleyeceğiz. Bugün konuğumuz İstanbul Barosu avukatı, meslektaşımız Avukat Atilla Bey. Evet Aynur Hanım, bugün neleri evet. konuşacağız? Hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk. İstanbul Barosu'nun müşaviri olarak Sayın Meslektaşımız Avukat Atilla Özen yine bizimle beraber yanılmıyorsam daha önce 4-5 kere bizimle birlikte oldunuz. Bizim kıdemli konuklarımızın başında geliyorsunuz. Hoş geldiniz efendim tekrar. Hoş bulduk. Tekrar ee, Şimdi birçok konuyu sizinle konuştuk. İstanbul Barosu'nun dava açma yetkisinden, mahkemelerin bu konuda verdiği farklı kararlardan söz ettik. ve Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinden ve 95. maddesinden kaynaklanan yetkisiyle İstanbul Barosu'nun pek çok toplumsal konudaki idari düzenlemelere karşı Hukuk güvenliğini sağlamak için açtığı davaları zaman zaman konuğumuz olarak anlatıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yılın kelimesi karantinaymış. Az önce televizyonda dinledim ama bazı insanlar kamusal görevlerinden dolayı bu karantinaya hiç giremediler. Sanırım siz de onlardan birisiniz. Sürekli idari düzenlemeleri izliyorsunuz ve baronun açabileceği bir iptal davası ya da başka bir işlem turu varsa... ...onu hemen hızla hazırlıyorsunuz. Sanırım torbanız dolu. Yine İstanbul Barosu pek çok dava açtı... Pek çok önemli kararlar çıktı bu davalardan. Ee, bunlardan hangilerini öncelikle ele almak istersiniz? Bahri Bey Segbis'ten bahsetti. Ben onu çok önemsediğim için Bahri Bey'e bunu iletmiştim. Öncelikle Segbis'e ele alalım gerçekten. Dinleyicilerimiz Segbis'i onu öğrensinler ama isterseniz siz e, nelerden bugün bahsetmek istiyorsunuz? Onları bir evet. genel olarak söyleyiniz. Buyurun efendim. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere bizim baron'un açtığı davalarla ilgili yaptığınız bu program nedeniyle en azından topluma, meslektaşlara duyurmuş oluyoruz, bilgilendirme yapmış oluyoruz sizin vasıtanızla. O yüzden bu programı kıymetli görüyoruz. Evet, 5 program yaptık sizlerle. Son iki program İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı takviye hazır kuvvet kurulması. Bir öncekinde de e, avukat müvekkil mahremiyetini ihlal eden ceza infaz yönetmeliğini konuşmuştuk. Bu e, kararlardan e, bu davalardan henüz bir e, karar gelmedi, bir gelişme olmadı. Ondan önceki 3 programda ise özellikle birinci programda baroların ve İstanbul Barosu'nun toplumsal ve hukuk düzenindeki yerini, tarihsel süreçte kendisini konumlandırmasını ve toplumu ilgilendiren olaylarda başvurduğu yargısal süreçlerdeki kararlardaki İştahadi yerini konuştuk. Bu kapsamda İstanbul Barosu'nun özellikle idari yargıda dava açma menfaatini bulunduğuna ilişkin kararlardan bahsettik. Hatta 1967 Genel Kurulu'nda Baro'nun kendini konumlandırdığı yerden bahsettik. Hmm. Ee, 75'te kurulan ve Baro'nun son 45 yılına damgasını vuran Çağdaş Avukatlar Grubu'nun 1975'teki seçim bildirgesinde e, Baro'nun toplumsal sorunlara hukuk bilimi ışığında bakarken ülke yönetimi üzerinde etkileyici, halk üzerinde kamuoyu oluşturucu bir yöntem izlemesi gerektiği, baronun ancak bu suretle gerçek ve çağdaş bir baskı grubu niteliği kazanabileceği açıklanıyordu. Hı hı. E, bu kapsamda baronun faaliyetlerini değerlendirdiğimiz zaman, e, şimdi ise baronun dava açma ehliyetinin adına ilişkin kararlar var. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum öncelikli olarak. Özellikle hı hı. E, özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi zorunluluğunun, öğrenci anlının kaldırılması, Kıyafet serbestlisi, yurt dışında alınan diplomalarda anayasanın temel ilkelerine ve yüksek öğretim kanunda biletilen amaç ve ilkelere aykırı dersleri olan diplomalara denklik verilmesi. Mesela yani bunun gibi eğitim ve çevre ile ilgili konularda baron dava ehliyetinin bulunmadan ilişkin danıştay son dönemlerde kararlar vermekte. Ee, mesela çet yönetmeliklerinde çeşitli dönemlerde yapılan muafiyetlere ilişkin açılan davada. 2016 yılında Silivri'de termik Termiksandrı kurdurulmasına yönelik İstanbul 1 bölü 100 binlik çevre düzen planı değişikliğine karşı açılan davada Kanal İstanbul ÇED raporuna karşı açılan davada idari yargı mercileri avukatlık mesleği ve baronun görev alanı ile ilgisi olmadığından bahisle baronun menfaatinin bulunmadığına dolayısıyla ehliyet yönünden davanın reddine karar vermiştir. Tabi bu kararlarda Hı. Karşı oylar da vardır. En son güncel olan, gündemde olan HBLA'da sanataryumu binasının Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis işlemini iptali için bu da ilk kez yaptığımız benim en azından bildiğim benim dönemimde ya. Bizden önce de böyle bir e, girişime rastlamadım. E, İstanbul Tabip Odası, Türk Toraks Derneği, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ile İstanbul Barosu e, aynı davada Davacı tarafta, dava arkadaşı olarak birlikte, hep birlikte imar planında sağlık alanı olarak tanımlanan ve aynı zamanda tarihi ve kültürel bir miras olan bu yerin tahsisi amacına, aykırı olarak kamu yararına, şiircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine aykırılığı ileri sürülüp iptalini istedi. Görülüyor dava e, halen. E, burada bir, bir ara başlıkta nedir bu idari yargıda dava ehliyeti ve menfaat kavramı? İstanbul Barosu'yla nasıl ilişkilendiriyor yargı mercileri? Orada orada bir çok kısa bir değinebiliriz. Eee <gülüyor> idari yargıda bildiğiniz üzere e, dava açabilmek için subjektif dava ehliyeti denilen e, davaya konu işlemin davacının menfaatini ihlal etmesi şart aranmakta. Yani işlemle menfaati ihlal edilen arasında makul bir bağ olmalıdır deniliyor. Eee işte bu yönde itibariyle e, baroların dava açma ehliyeti tartışılıyor. E barolarda Antre Bey Antre Bey özür dilerim. Tabi. Doğrudan bir bağı mı yoksa makul bir bağı mı? Çünkü doğrudan bağı olunca biraz daha kuvvetli bir şey e, gerekiyor sanıyorum. E, evet. E, sıfat, sıfat açısından. Doğru. Tam bu noktada e, şimdi baroların e, görevleri e, ve yönetim kurulunun görevlerinin sayıldı Avukatlı Kanada ilgili maddede e, baroların hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmakla korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak yetkisiyle, mesleki bir örgüt olmanın ötesinde işlevi bulundu. Bu yöne itibariyle diğer meslek örgütlerinin de farklı bir konuma sahip olduğu zaten yasanın düzenlenmesi itibariyle çok net. Şimdi bu kapsamda, bu görevleri kapsamında açtığı davalarda Danıştay bu dediğinizi şöyle formüle ediyor. Yani verdiği son dönem kararlarında artık kısmen yerleşik hale gelmiş kararlarında bu iki Bir değişikliğiyle biliyorsunuz avukatlık kanunu eklendi bu düzenleme, baroların bu görevi etkileri. Bu değişiklikten sonra açılan davalarda baronun dava açma ehliyetinin bulunup bulunmadığını saptarken iptal davasının genel amacının yanı sıra dava konusu işlemin niteliği, bu işlemin hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ilkesini etkileyip etkilemediği, genel kamu yararı, anayisa ile koruma altına alınan eşitlik, kişinin dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, kanunsuz suç ve ceza olmayacağı gibi temel insan haklarını ihlal edip etmediğine ve yargı kararlarının uygulanmaması veya geçersiz kılınması gibi hukuk devleti ilkesini zedeleyen bir durumun söz konusu olup olmadığına bakılarak menfaat ilgisini olaya özgü ama biraz geniş yorumlanmakta yargı mercileri. E, hatta bu e, bu bir sorundu baronun açtığı davalar. E, genel e, anlamda yani e, siyasal iktidarlar açısından e, bilmem hatırlar mısınız 2014 yılında Adalet Bakanı Adalet bir e, avukatlık kanun tasarısı e, hazırlamıştı. Orada yine e, baroların hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve korumak görevi verilmişti ama özellikle bu madde kapsamında dava açamayacaklarına ilişkin yasal bir düzenlemede getirilmeye çalışılmıştı TASLAK'ta. E, bu kapsamda 2014 yılında e, Üniversite öğretim üyelerinin bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına ve veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi ve demeç vermesinin kınama cezasını gerektirdiğini ilişkin hatırlarsanız kamuoyunda demeç yasaı olarak tanımlandı öğretim görevlileriyle ilgili. Ee, mesela bu bu düzenlemeye karşı baronlaştığı davada eee subjektif değerlendirilmeye müsait kamu görevinden çıkarma sebepleri bulunan E, YÖK'ün öğretim elemanı ve memurlara disiplin yönetmeliğine değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikte Danıştay 8. Dairesi 3'e karşı 2 oyla Baron'un dava açma ehliyeti olmadığına karar verdi. Bir kişiyle. E, evet, o, o bir de devam ediyor. İdai dava daireler ise 9'a karşı 8 oyla ehliyetten red verdi Baru'ya karşı. Hı. Genelde bu tür çıkıyor. Karşı oyda da şöyle söylüyor, yani Baron dava açma ehliyeti olduğunun... E, kabulünü gerekçe olarak eylemle ceza arasında adil bir denge bulunmuyor. Kimi eylemlerin muğlak ve idarenin subjektif değerlendirmesine tabi kılınıyor bu yönetmelikte. Kimi maddeleri ifade hürriyetini kısıtlıyor. İddiasıyla baronu açtı bu davada diyor Danıştay karşı oyları tabii ki. Hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırılık ileri sürüyor. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünü sağlama görevi olan baro'nun açtığı bu davada menfaat ilgisi vardır diyor karşı oyda. Ee, yine 2011 yılında böyle bir kararla karşılaştık. Orada da alkol yönetmeliği diye hatırlarsanız kamuoyunda e, bir yönetmelik çıktı. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikti bu. E, bu yönetmelik de tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış ve satış belgeleri ile düzenlemelerin ötesinde kamu ve bireyin sağlığını düşünüyorum diyerek özel hayatın her alanına müdahale edilmektedir bu yönetmelikte. Neredeyse <gülüyor> alkol tüketimini dahi ruhsata bağlıyordu yönetmelik. Ee, hiç devlet hiç... yurttaşını adeta alkol tüketmek için bir araya gelen kitleler olarak görüyor ve bu alanda düzenlemeye gitmişti. Ee, idari Dava Dailer Kurulu yürütmenin durdurmasına itirazla ilgili orada da 18'e karşı 19 oyla O zaman tabii yapısı farklıydı Danıştay ıı, İdare Dava Adaylar Kurulu'nun o tarih itibariyle. Daha ıı, çok üye vardı, kalabalıkta evet. Yine bir oyla, 18'e karşı 19 oyla avukatlık mesleğiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmayı ve bu ve korumayı gerektirecek bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle ehliyetten baronun bu, bu davayla menfaati ilgisi yoktur. dedi. Ee, karşı oyda ise Karşı oyda ise Baro tarafından bu dava konusu düzenleme ile topluma yeni bir yaşam getirilmeye çalışıldı. Savıyla açılan bu davada e, bu özelliği itibariyle genel kamu yararını e, ilgilendirdiği bu davanın hı hı. diyerek Karşı oyda bulundu. Sonra davanın esasında bu yürütme ile ilgili e, ehliyet tartışmasıydı. Davanın esasını 13. dairesi Danıştay yine 3'e karşı 2 oyla reddetti. Eee temiz sistemimizde 9'a karşı 2 oyla reddedildi. Eee hatırlarsanız referandum yapılmıştı anayasa değişikliği ile ilgili 2017 yılında. E, orada işte bu parlamenter sistemi kaldıran e, sistemin e, anayasal değişikliğin eee referandumuydü. Orada e, seçim kanunu kanun, evet seçim <gülüyor> kanununda arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları e, geçerli Olmaması, emredici kural olmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu genelge ile bu e, mühürsüz oyları, oy pusulalarını geçerli e, saymıştı. Hem de halk oylaması <gülüyor> devam ederken. E, <gülüyor> Baro da e, kuruldaki yüksek yargı üyeleri hakkında e, görevi kötüye kullanmak suretiyle seçim sonuçlarını Tahir'den suçturusunda bulunmuştu. <gülüyor> e, Danıştay ve Yargıtay kendi üyeleri hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. İstanbul Varosluğu bu kararların iptali için e, dava açtı idare mahkemesinde, Ankara idare mahkemelerinde. E, <gülüyor> burada da baronun dava açmada menfaat olmadığına karar verdi mahkeme. Ancak bölge idare mahkemesi e, bunu kaldırdı e, istiraf yoluyla. E, <gülüyor> şikayet eden konumunda olduğunu söyledi baronun. E, <gülüyor> Dolayısıyla menfaatini etkilediğini bu davaya açmada dedi. Ancak e, daha sonra e, esase girdikten sonra üyelerin takdir yetkisi kullandığından bahisle davanın reddine de <gülüyor> karar verdi. Yani kanun bir atılmış bile. bir ret olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yine evet. bu kapsam yine bu kapsamda eee Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait olan eee Beşiktaş'taki İnönü Stadı ile ilgili evet. e, isim değişikliğine gidildi. E, yani veya <gülüyor> birden bir isminin değiştiğini gördük. Bir e, firma ismiyle arena olarak sonuna da bir isim geldi. Bu şekilde bir isim değişikliğinin olduğunu kamuoyu bildi öğrendi. Baro da bununla ilgili sordu. Böyle bir isim değişikliği var mı yok mu diye. E, tabii gelmeyen cevapların iptali için dava açtı. E, burada da e, Baro'nun e, ikiye karşı bir oyla. E, burada da İstanbul e, İdare Mahkemeleri. Neyse sıfır, e, sıfır çekmiyoruz şükür ki. E, yani. Evet Hiç karşı oylar farklı. var. Valla. Evet farklı. Hı hı. Evet. E, ehliyeti Baro'nun bu davada menfaatinin olmadığına karar verdi. Karşı oyda ise Kamu malı olan ve İstanbul için taşıdığı mimari değerin yanı sıra tarihi ve simgesel değeri nedeniyle korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli bir eseri tanıtan ismin yönetimine, yöntemine aykırı olarak değiştirilmesinin kamu yaranı aykırılığı savrı ile açılan bu davada İstanbul Borosu'nun e, dava ehliyeti vardır dedi. 2015'te Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Twitter'dan e, bir duyuru yayınladı. Dedi ki uçak altı bagajlarını Çitlemeyin bagajlarını, e, zı, hı hı. E, güvenlik sebebiyle açarız, kırarız. Sonra da hı hı. içine bakar ve not koyarız, e, baktık diye. Hı hı. E, biz bunun e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. maddesinde düzenlenen özel ve aile hayatına saygı hakkı, anayasa 10.3 e, temel hı hı. hakların yasayla sınırlanabileceği ilişkin düzenlemelerine aykırı ileri sürerek dava açtık. E, mahkeme de e, önce e, yürütmenin durduğuması kararı verdi. Hatta Baron'un menfaat ilgisini de tartıştı ve vardır dedi menfaat ilgisi. Tabi idari yargılama usulü kanunundan kaynaklı olarak ardından yani uzun süre yurtmenin doldurması karar verilmişken dava esasına gelindiği vakit Danıştay'la ilgili dairesi Baron'un menfaati yoktur dedi. Üçe karşı iki oyla. Mesela ee, ben davadırsalarımı e, e, bavula koysam e. ve uçağa versem ne olacak? Açıp okuyacaklar mı? bunlara göre okuyacaklar uluslararası düzenlemelerden kaynaklı diyorlar. Zaten yürütme zaten hukuk aykırılığını e, kabul etmişti Danıştay. Ona göre yürütme durdurmasına vermişti ama menfaat ihlallerinden retle birlikte artık bu yürütme durdurması da kalkmış oldu. E, yine 2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge Pardon. yayınladı. Buyurun. E, Atire Bey. Ben Buyurun. şimdi bu verdiğiniz örneklerden 1136 sayılı avukatlık yasasında 2001 yılında yapılan değişiklikte de 76 ve 95. maddenin 21. fıkrası değil mi? Evet. Sanıyorum. İnsan haklarıyla ilgili baroların doğrudan bir hukuk sücesi olarak önemi kabul ediliyor. Fakat evet. bütün bu e, muhalefet şerleri ama netice olarak baronun subjektif olarak sıfatının bulunmamasından şöyle bir yorum çıkarıyorum. Tamam bunlarla ilgilensin. Ama işlerlik kazanma konusundaki maddeyi ciddiye almayın demek istiyorlar. Evet, Çünkü evet. işlerlik ancak bu davalar açılarak ve bu davalarla bu haklar, özgürlükler e, savunarak etkinlik kazandırılabilir, işlerlik kazandırabilir. Bu işlerlik lafına işlerlik kazandırmıyor bizim yardımımız Öyle yorumladım. Çok haklısınız, e, Çok haklısınız, gerçekten bu kavramları e, e, savunmak ve korumanın yanı sıra yasadaki işlerlik kazandırmanın kaçınılmaz ve zorunlu tek yolu var dava açmak Baro açısından bir hukuk kurumu olarak. E, dolayısıyla e, tabii biz ilk ilk programda e, Baro'nun dava açma ehliyetinin olduğuna ilişkin kararları bahsetmiştik. Yani bu yönde de kararlar var, çokluk oyları var ama Bunlar da e, eksik kalmasın. Bu, bu yönde davada açılmıştır ama e, bu yönde de kararlar e, o, ehliyet olmadığına ilişkin verilmiştir. Son olarak da bununla alakalı e, bu Emniyet Müdürlüğü Genelgesi ile ilgili bahsetmiştik. Yani basının e, emniyet binalarına girişlerine izin vermemişti Emniyet Genel Müdürlüğü 2013'te bir genelge ile. E, yine İstanbul Barası dava açmıştı halkın haber alma hakkının sınırlandığına e, dair gerekçelerinde. Ee, orada baronun menfaati yine sorgulanmıştı e, idari, mahkeme, idari yargı tarafından. Menfaat vardır demişti. Hatta yürütmenin durdurulması vermişti burada. Sonra davanın <gülüyor> esasına geldiği vakit e, Danıştay e, baronun dava açma ehliyetinin olmadığına karar verdi. Son olarak da bu, bu kapsamda... Bu nasıl oluyor Atilla Bey? Bu son sözünüz, yani son örneğinizde verdikten sonra bu değişim nasıl oluyor? Onu da bize yorumlayabilir misiniz? Şimdi, şimdi tes tesadüf oldu bugün bir idari... E, Hukukçusu, profesör hocamızla da bu konuyu değerlendirdiğimiz zaman. E, hatta bir idari yargılama usulü kanunu tasarısı taslağı gündemdeydi yakın zamanda. Orada bu konu da gündeme gelmişti. Yani akademisyenler e, idari yargıda yani hukuki güvenlik açısından da e, şimdi e, e, ön inceleme diye bir aşama var. İlk inceleme e, düzelteyim <gülüyor> idari yargıda. İlk incelemede işte ehliyet konusu, işte yetki konusu, görev konusu, işte idari... <gülüyor> işleme konu olabilecek nitelikte kesin bir işlem idari anlamda kesin bir işlem var mıdır yok mudur konularını zaten ilk başta ilk incelemede bakması i̇nceliyor. gerekiyor evet. inceliyor baktıktan sonra artık bir daha geri dönmemiz lazım diyor evet. ama işte eee e, menfaat kavramı yargılamayı gerektirir denilerek danıştay içtihatları da bu şekilde olduğundan dolayı davanın sonunda da tekrar bu kavrama dönüp bakabiliyor. E, i̇dari koşulların bu... Acaba bu arada heyetlerde bir değişiklik mi oluyor? Olu, yoksa Oluyor tabii onun da etkisi oluyor. Yani heyet değişikliği oluyor. Aynı heyet tekrar bu menfaat kavramını <gülüyor> çünkü bu esas ilişkin bir kavramdır. Yargıla, yargılamayı gerektirir. İlk inceleme dışında yaptığı yargılamada daha sonradan e, bu ehliyet konusunda başka türlü düşünebilir şeklinde e, yorumlar, görüşler e, istek ve arzular e, söz konusu danıştay kararları da bu yönde zaten esasen. Ama Doğru bir kavram değil yani yargılama aslında yapılmış o ilk inceleme aşamasında bu konu evet. yargılanmış ve bitmiş. Başta reddederdi eğer yetkisi olmadığını düşünseydi. E, Hele e, ki böyle esasa ilişkin konularda kazanılacak davalar bakımından son noktada yetkiden dolayı reddedilmesi insanı gerçekten üzüyor. E, biz vallahi çok karşılaştığımız için bu konuyla e, alakalı. <gülüyor> o yüzden e, mesela bireysel davası... Buyurun. Bence, bence burada Atire Bey'i sordunuz ya. Heyetler değişiyor mu falan diye. Bence heyetler değişmiyor da sonunda baştaki gibi yani ehliyetli gördükleri baroyu ehliyeti dolayısıyla davayı karara bağlamak yerine E, heyeti değiştiriyorlar diye düşünüyorum ben. Öyle bağlamasına diye. <gülüyor> evet bu, bu güncel uygulamaya. Da, heyet değiştiriyorlar heyeti. <gülüyor> Maalesef güncel uygulamaya biraz denk düştü bu evet. Bu bu ehliyetle ilgili son olarak son bir davada e, bu 2019 yılında e, 5000 ara bulucu alımı için bir sınav ilanı yapıldı. Sınav, sınav ilanında 70'i aşanlar sınavda başarılı sayılır. 70 üzeri alanlar ihtiyaç sayısına göre puan sınav almasına tabi tutulur dendi e, sınav kılavuzunda. Bunun üzerine yapılan sınav neticesi 91 ve üzeri puan alanlar başarılı sayıldı. E, Baro da gerek bu ilanın gerekse buna dayanak yönetmeliğin kanunda bakanlığa bu yönde bir düzenleme etkisi vermediği gerekçesiyle iptalini istedi. E, <gülüyor> Danıştay e, 10. Dairesi burada da <gülüyor> 3'e karşı 2 oyla Baro'nun bu davayı açmada ehliyeti yoktur dedi. Menfahten <gülüyor> reddetti. Karşı oyda ise e, kanunda yer almayan düzenlemelerin Yönetmelik getirildiği iddiasına ilişkin açılan bu davada genel kamu yararı ve düzenle ilgi vardır. Dolayısıyla baronun menfaati etkilenmiştir dedi. E, vaktimiz var mı acaba? E, şey Ara açısından varsa hemen bir e, şeye de gireyim. İkinci programa e, bir yandan da özetini yapmış oluyor bu Biraz daha var tamam. e, ara için. Kanal İstanbul'la ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ee, Kanal İstanbul'la ilgili açtığımız davada da e, şöyle, e, 38 sayfalık dilekçe verdik. Tabii e, bu dilekçemizi e, çevre komisyonumuzla birlikte onlar hazırladı, çevre Hı -hı. hukuku komisyonumuz. E, Hı -hı. Burada e, İstanbul ÇED raporuna, kamu yararına, Hı -hı. şehircilik, bilim ve planlama ilkelerine, iklim değişikliği kriterlerine, uluslararası egemenlik hakkına aykırı olduğunu ileri sürdük. eee bu davayı e, dava açma ihten nedenleri. Buyurun. Bey bu davayı açtınız mı? Açtık, açtık. Ne açtık. zaman açtınız? Ne zaman açtınız? İşte o CED raporu tam tarihini hatırlamıyorum Tari ama Ka ÇED Kaç raporunun yayın Kaç ay oldu? Valla e, tahmini bir şey söylemem gerekecek. Net bir tahmini, şey söyleyebilirim. Sor, sor, soruşturma ben, mı açılacak? Ne demek istiyorsunuz? Ben, tahmini bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Dedim, di diyorum ki ona, <gülüyor> ona göre yanıt vereyim ben Hayır <gülüyor> Evet <gülüyor> Hayır hayır. hayır. <gülüyor> İmamoğlu gibi baro evet. ile ilgili de soruşturma evet. açıldı mı diye soracağım. İşte biz doğru anladık yani. Bence evet. sayın vekilim susma hakkınızı kullanabilirsiniz. Onlar <gülüyor> araştırsınlar. Hayır <gülüyor> biz biz dava açtık da bitti de reddoldu zaten. Bitti ne bıldı dava mı? bitti. Ha, evet, öyle <gülüyor> öyle. bitti. Yaptırım öyle olmuş evet. Evet evet. İkinci yani, program Buyurun. yok mu dediler sizinle ilgili değil mi dediler evet menfaati menfaatimiz baroyu, bar, yok baroyu ilgilendirmez bu davayı siz hmm. e, bunlarla uğraşmayın dediler bu tür e, işlerle iman onu öyle diyemiyorlar herhalde <gülüyor> <gülüyor> hayvallah peki Üç, o zaman iki, birinci, birinci grubu tamamladık tamamladı evet. birinci programı evet, evet yani e, o zaman ikinci bölüme geçmeden müzik arasını verelim ikinci peki. bölümde Kesintisiz olarak devam edelim. Tamam, ben tamam. yaşadığımız bu süreci yani yeni bir hukuk reformu, yeni bir ekonomik reform, yeni bir e, siyasi ortam olacak dedikten sonra arkasından bu kadar gürültüler, patırtılar, istifalar falan olunca ben de e, hemen aklıma e, Aşık Beysel geldi. Gidiyoruz gündüz gece ne haldeyim bilmiyorum diye. eee Aşık Veysel'den bu harçeyi dinleyelim ondan sonra ikinci bölüme devam edelim. 95.0 açık radyoda Hukuk güvenliği programının ikinci bölümüne devam edeceğiz. Bugün İstanbul Barosu avukatı avukat Atilla Üzen arkadaşımızdan İstanbul Barosu'nun avukatlık yasasından kaynaklanan hukuk devleti, insan hakları ve insan haklarının izlenmesi, e, savunulması ve işlerlik kazandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler dayanak yapılan e, yapılarak e, açılan bazı davalar ve bu davalarda idari yargının verdiği ilginç kararları, ilginç oy oranlarını konuştuk. Şimdi eee Atilla Bey'le e, sanıyorum. Eee hey. Aynen an değil mi bu bölümde? Eee hey. ile ilgili İstanbul Barosu'nun açtığı davayı Segbis'in ne olduğunu önce bir açılımını da izleyicilerimizin anlayabilmesi için konuşalım. Ne zaman ceza muhakemesi kanununa böyle bir düzenleme getirildi? Bu düzenleme aslında sözlü yargılamanın yürürlükte olduğu ceza yargılaması açısından neler ifade ediyor? Bunları bir e, önce konuşalım ve sonra açılan davayı Atilla Bey bize evet. Ee, anlatsınlar lütfen. Şimdi Bahri Bey ben müsaadenizle Segbis'e geçmeden önce bir araya gireceğim. İkinci programımızda da biz e, sizlerle e, sigortacılık alanında İstanbul Barosu'nun hazine müsteşarlığı aleyhine açtığı davalara konuşmuştuk. E, en Öyle son mi? bir dava daha açtı. Evet 20 Mart 2020'de karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğe yönelik bir dava açtı. Oradaki sorun şuydu E, bu tebliğ ile e, düzenleyici işlem ile e, hazine müşteşarlığı önceden sigortacıya başvuru, yetkili mahkemenin belirlenmesi, yargılama gerektirir araç değer kaybı, destekten yoksun kılma, sürekli sakatlık tazminatı hesabının yapılması konularını düzenliyordu. E, oysa bu konularda yargıtayın kökleşmiş iştahatları var ve bunlar yok sayılıyordu bu tebliğ aynı zamanda. Yaşam tablosu, faiz kısıtlamaları hep bunlar değiştirilmişti bu tebliğ Dolayısıyla sorumluluk hukuku tebliğ belirleniyordu. Bu tebliğ ile yapılan, tebliğ ile bunun yapılması aynı zamanda içerik yönünden de e, hukuka aykırılığı ileri sürülmüştü. Bu esnada 17 e, Temmuz 20 tarihinde Anayasa Mahkemesi Anayasa. Evet e, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların bu kanun İşte karayolları e, trafik kanunu ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda belirlenen usul ve esaslara tabi olacağına ilişkin Karayolları Trafik Kanunu 90. maddesindeki sigorta genel şartları ile ilgili ile e, sigorta genel şartları ile idarenin her zaman değiştirilebilir düzenleyici işlemle sigorta şirketlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesinden doğan sorumluluğunu belirlemesini sınırlamanın kanun ölçütünü karşılamadığı gerekçesiyle hukuka aykırı olarak da iptal etti. İptal, Bunun evet, evet e, biz zaten tebliyle düzenleyemez demiş, tebliğe dava açmıştık. Anayasa Mahkemesi de bu tebliyle düzenlenebileceğine ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Dolayısıyla bizim e, davaya davayı kazandık. Yani daha geride <gülüyor> Burada kimse bir şey ama... artık tartışamayacak. Davayı <gülüyor> kazandık. <gülüyor> <Mefant gülüyor> Memfa yok bundan. Davayı <gülüyor> idare mahkemesine açmışsınız ama evet. İstanbul Barosu'nun sesine Anayasa Mahkemesi dörsünüz evet. e, e, e, Hemen bu o, konuda şey daha. Yüksekten karar başladım. vermiş. <gülüyor> ee, ben de öyle hatırlıyorum evet. Bunu galiba bir e, idare ma şey, bir mahkeme def'i yoluyla e, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüşlerdi. Evet, ben... evet, evet. Hmm. öyle hatırlıyorum. 3. 3. programda ise ceza muhakemesi kanun kapsamında çıkartılan yönetmelere yönetmeliklere karşı İstanbul Barosu'nun açtığı davaları ve süreçlerini konuşmuştuk. Hatta o programın evet. sonunda kanun da hukuk öğrenimi görmüş kişilerin ceza yargılamasında uzlaştırmacı olabileceğine ilişkin düzenlemeye karşı <gülüyor> siyasal <gülüyor> bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye mezunlarının da uzlaştırıcı uzlaştırmacı olabileceğine ilişkin E, CMK'da uzlaştırma uygulanmasına ilişkin yönetmenin iptali için dava açtığımızı kayıtlara geçmesi itibarıyla bir buçuk yıl geçmesine rağmen yürütmenin durdurulmasına ilişkin herhangi bir karar verir, verilmediğini söylemiştim ve programımız orada noktalanmıştı. Ee, evet. Ondan o programdan sonra Danıştay yani bir buçuk yıl açtıktan sonra yürütmenin durdurulmasını <gülüyor> reddetti. Davada <gülüyor> devam ediyor. Bunun bir benzeri 2007'de ilk Hatırlarsanız yönetmelik çıktı uzlaştırmanın, CMK'da uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin. Orada da yine benzeri bir düzenleme <gülüyor> yapılmıştı. Ee, yani kanunda hukuk öğrenimi görmüş kişiler uzlaştırmacı olabilir denmesine rağmen yönetmelikle hukuk fakültesi mezunu dışındaki mezuniyetlerin de hukuk evet. öğrenimi görmüş olması e, olarak algılanmıştı. Danıştay da hem daire, daire hem de e, idare dava daire kurulu kararlarıyla Yürütmenin durduğuması kararı verilmişti. Uzun süre bu şekilde uygulanmıştı. Sonra esasdan reddi oldu bu konu. Ee, ve e, bir e, bu iştahat demsel kalınarak bu yeni düzenleme yapıldı muhtemelen. Orada o yönetmelikte e, ama iptal edilen e, e, kimi hükümler vardı. Örneğin hakimin davadan reddi ve çekinme koşullarının uzlaştırmacılar içinde geçerli olduğu, ancak tarafların rızası halinde uzlaştırmacının görev yapabileceği için hüküm misal, Kovuşturma aşamasında uzlaşma teklifi reddedilse dahi tarafların haricen uzlaştırılabileceklerine, uzlaşabileceklerine ilişkin düzenlemeler yasada yer almadığı için yönetmelikte düzenleniyordu. Ve bu konuda e, hakimin yorumluğu ile düzenlenebilecek bir muhakeme işlemleri olduğundan dolayı yönetmelik konusu olamayacağından dolayı hukuka aykırı bulunup iptal edilmişti bu, e, bu iki bölüm. E, 2019'da bunun bir benzeri daha yapıldı. Yani yönetmelikte bir düzenleme yapıldı. <gülüyor> Polis Akademisi mezunlarının da uzlaştırma ola, uzlaştırmacı olabileceğine daha düzenleme yapıldı. Bunun da iptali istendi. Henüz bir e, netice gelmedi. Burada e, bir şey daha yapıldı. E, yine uzlaştırıcı ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın yapacağı sınavda 100 üzerinden en az 70 alanlar başarılı sayılır düzenlemesi. En az 70 almak şartıyla en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sınav ilanında belirtilen uzlaştırmacı sayısı kadar aday başarılı sayılır düzenlemesi getirildi yönetmelik değişikliğiyle. Neden getirildi? Ara sınavında yaşanan olaydan dolayı getirildi. O olay çok tepki aldı. Dava konusu oldu. Uzlaştırmacı yönetmeliğinde buna ilişkin hüküm yoktu. Ara buluculuk yönetmeliğinde vardı. Uzlaştırmacı yönetmeliğinde yoktu. Hemen bu yönetmeliğe hüküm getirildi. Şimdi e, burada e, tabii arama yönetmeliği, yakalama yönetmeliği bunlara da değmiştik e, CEMEKA'da. En son e, bahsettiğimiz e, Segbis konusu e, daha yakın zamanda tamamlandı. E, evet. 2011'de buyurun. E, segbis ne istersiniz onu is açıklayalım e, dinleyicilerimize. Evet. Hukukçu olmayanlar e, bakımında Segbiz e, ses ve görüntü bilişim sistemi diye geçiyor e, ge, açılımı. Evet. E, bunun kısa adı, adı Segbiz olarak biliniyor. E, işte yasada birkaç madde var bahsedeceğiz. Buna dayanarak e, Adalet Bakanlığı 2011 yılında bir yönetmelik hazırladı. E, o da ceza muhakemesinde ses ve görüntü bilişim sistemin kullanılması hakkında yönetmelik hazırladı. Şimdi e, İstanbul Barosu dava açtı bu yönetmeliğe karşı. Niye açtı? Bu, bu yönetmelikle ne yapılıyor isterseniz onu söyleyelim. Evet. Hatta e, yasa, yasadaki düzenleme evet. ne onu bir anlayalım. Evet ona, ona bahsedelim. E, 100, evet, 180. maddenin 4. fıkrasında Ceza tanı, Muhakemesi evet, Kanunu. Evet. Kanun. Tanık ve bilir kişinin görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenilmeleri halinde teknik donanımın kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esas ve usüllerin yönetmelikte gösterileceği düzenlenmiş yasada. Hı hı. Ama Adalet Bakanlığı 180'e 5. maddesi gereği bu yönetmeliği çıkarttığını söylüyor cevap biletçesinde. Orada 10. da, hı hı. Evet, şimdi tanık ve bilirkişinin naiple veya istename yoluyla dinlenilmesi 180. maddede düzenleniyor. Burada da, Kovuşturma evresinde hastalık, malüllük giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anlaşılması halinde veya konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmasından dolayı getirilmesi zor olan tanık veya bilirkişinin mahkemenin onu bir naiple veya istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebileceği bu dinleme esnasında görüntülü ve sesli İletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenme olanlarının varlığı halinde e, bu yöntem kullanılarak ifade alınacağı, 5. fıkrada ise, yani dayanak gösterilen 5. fıkrada ise, buna olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esas ve usullerinin gösterileceği hüküm altına alınmış. <gülüyor> Şimdi bir de 196'ya 4 var, sanığın duruşmadan bağışık tutulması ile alakalı. Orada da alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar dışında, İsteğide bulunmak kaydıyla istinabe <gülüyor> suretiyle sorguya çekilebilen sanın aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanan varlığı halinde bu yöntem uygulanarak sorgunu yapılacağı düzenlenmiş. Yani Şimdi şöyle de, özetleyebiliriz, e, tanık dinlenecek ya da e, şüpheli ya da sanık dinlenecek ama bunlar Cumhuriyet Savdısı ya da hakim ve mahkemenin huzuruna getirilmeden bulundukları yerdeki adli birimlerde, Hazırı bulundurularak elektronik ortamda uzaktan erişimle e, evet. asıl işlemi yapan adli makam tarafından dinleniliyor. Yani dinleme burada esas olan ama dinlenen yani beyanı alınan e, irade açıklaması dinlenen kişi huzure getirilmiyor da bulunduğu yerdeki adli makam aracılığıyla uzaktan erişimle dinleniyor. E, bunu düzenleyen bir altyapı sistemi. Evet e, yasa da şimdi kovuşturma evresi için tabi bu tanıkların dinlenmesiyle ilgili de maddelerde Tabii. iki madde Tabii, tanığı var. Tanığı zaten hakim dinler. Evet. Savcı tanık evet. dinlemez. Dinle. Yani evet. şu an evet. yeni kanuna göre dinleme etkisi verildi ama aslında e, hakimin önünde mahkemenin önündeki irade açıklaması beyan delili olduğu için tanık dediğimizde zaten sadece davayı anlamalıyız. Ama yönetmelik soruşturmayı değişecek şekilde Geniş bir evet. düzenleme içeriyor. Evet, Soruştur soruşturmayı da kapsıyor. Ee, hı hı. Kanunda tanık bilirkişi sanıklarla ilgili düzenleme yapılmasına rağmen yönetmelik herkese e, bunun evet. uygulanabileceğini söylüyor. Ee, hem yasada, soruşturmada hem koşturmada hem de bütün sujeler, bütün muhakeme e, öznelerinin dinlenmesi için olabilecek genişlikte düzenliyor. Evet, e, e, yine yasada bu istisna olmasına rağmen yani yüz yüzeylik doğrulandık hı hı. ülkesi gereği, Kural olarak hı hı. E, işte, bu kişilerin, e, bu, bu teknik kullan, teknikle dinlenebilecek kişilerin kural olarak mahkemede olması hakim, bizatihi dinlemesi, bunun istisnai olmasına rağmen o istisnaları kaldırıyor. Sanki bu kuralmış gibi bir düzenleme yapıyor bu yönetim. Tersine yani, çeviriyor sistemi. Evet, evet, istisnai hı hı. kurala döndürüyor. Hı hı. E, onun dışında e, işte... E, Bir de siz söylediniz az önce aslında kanun sadece teknik altyapıyı yapmak, düzenlemek Çok... bakımından bakanlığa görev verirken yapılan düzenlemeler hakimin ve savdının nasıl işlem yapacağına ilişkin muhakemenin temel ilkelerini sarsan, e, muhakeme ilkelerine e, rağmen yine bir muhakeme modeli getiren bir e, içeriğe sahip anladığım kadarıyla. Z zaten bizim temel itirazımız yani bu sistem uygulanmasının Hı -hı. noktasında değil. Yasanın vermediği bir yetkinin kullanımıyla alakalı. Sizin de bahsettiğiniz gibi yasa çok net muhakeme hı hı. işlemleri düzenleme yetkisi vermiyor. Zaten veremezdi. Verirse de anayasaya aykırı olur idareye böyle bir Tabii düzenleme işlemi yetkisi. Nitekim Danıştay'ın da yetki yönünden bunu sorgulaması var. Karşı oylarında hı hı. E, bunları söylüyor. Evet, evet. <gülüyor> e, yani e, şimdi e, ceza yargılamasına ilişkin işlemler temel insan haklarını Kısıtlayıcı nitelikte işlemler. Dolayısıyla bunlar ancak yasa konusu olabilir anayasa 13. maddesi gereği. Şimdi yasada bir yetki verilmeden e, idarenin bu işlemi e, yönetmelikle düzenleyici işlemle yapma isteği anayasanın yani e, işte o 13. maddesine aykırılık teşkil ediyor. Dolayısıyla idare hukukunda fonksiyon gaspı denilen yetkisi olmadığı halde bir işlem tesis etmesi anlamına gelen e, bir e, hukuksal sorunla karşı karşıya kal kalınabiliyor. Ee, hı hı. Burada bir başka mesela e, altı çizilesi bir konu da e, şimdi e, yürürlük kanunu 5.320 sayılı ceza muhakkimesinin yürürlük kanunu diyor ki hı hı. yasada CMK'da işte 2005'te yürürlüğe girdi. Öngörülen hı hı. yönetmelikler 6 ay içerisinde çıkartılır diyor. Evet. Şimdi bu ne zaman çıktı? 2011'de çıktı. Yani 6 yıl değil 6 ay 6 yıl sonra çıkıyor yönetmelik. Hı hı. Gerçi bu konuyu Danıştay bunun kesin süre olmadığını Bir evet. hedef süre bir şeklinde yok. gibi. Evet. Ha, hedef evet. süre Düzenleyici şeklinde bir işlem. Evet. Şey, evet. Bir de içeriğinde evet. Yani içeriğinde bunların dışında asıl bu sorun bu yetki sorunu var ama onun dışında da örneğin mesela e, müdafilikle ilgili de ciddi düzenlemeler getiriyor. Hı -hı. E, işte yönetmelik kolluğa, ceza infaz kurumuna görev yüklüyor. İşte bu yöntemle dinlenme halinde diyor. Müdafi ve vekillerle ilgili e, düzenleme yapılmamış olması özellikle zorunlu müdafilk yönden yönetmenin herhangi bir düzenleme içermemesini biz e, problem yani soru olarak gösterdik. Eee e, işte yönetmeliğin mesela 8. maddesinin 1. fıkrası hiçbir hı hı. yasal ayrım e, gözetilmeksizin tüm ses ve görüntü kayıtlarının müdafi ve vekillere verilmemesine dair bir düzenleme yapıyor. Evet. Dolayısıyla savunma hakkınız sınırlıyor silahların eşitliği prensibine Adil Yargılanma ee, İlkesi'ne aykırı e, bir düzenleme yani yapılıyor. Yani sesi görüntüyü içeren CD'yi bize vermiyorlar. Sadece onun ekne evet. dönüştürmüşlerse metnini. deşifre metnini bize veriyorlar. Dolayısıyla biz tanığın ya da e, sanığın mimiğini, e, jestini e, hangi ruh halinde e, konuştuğunu e, sonradan denetleyemeyebiliyoruz. Dol dolayısıyla beyanın güvenilirliğini... E, olaya ilişkinliğini ve samimiyetini kurcalayamıyoruz, e, denetleme yetkimizi kullanamıyoruz. Oysa avukatların hukuki yardımlarının en önemli işlevlerinden biri adli hatanın e, ortadan kaldırılması ve hukuka aykırılıkların denetlenmesi. Onlar e, avukatları belirli yetkilerle sadece sürece dahil eden, Asıl süreci hakimin, savcının yönettiği bir hale e, getiriyorlar ceza muhakemesini. Yani hükmün kolektifliği ilkesini sizin de az önce söylediğiniz gibi diyalektik e, mücadele modelini ortadan kaldırıyorlar. Şimdi burada... Şey, şey söyle. Buyurun. Yani Buyurun. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu... E, Şimdi bu yapılan çeviriler bir bilirkişi marifetiyle. Yani Zabıt bilir katiplerinden kişiler, birine veriyorlar. Evet, bir bilirkişi diye çeviriliyor. Aslında tabii sonuçta çevrilen bu metin bir e, duruşma tutanağı niteliğinde. Ve tabii ceza ki. yargılamasında da duruşma tutanakları resmi evrak yani Hı -hı. sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli evrak niteliğinde. Oysa Hı -hı. bir sözcüğün değiştirilmesi. bir virgülün atlanması veyahut da hakikaten bazı sözcüklerin yazılmamış olması aylar günler geçtikten sonra bunu böyle söylememiştik, bunu böyle yapmamıştık şeklindeki bir itirazın ceza yargılamasındaki maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından risklerini, tehlikesini, karar verilmiş olması halinde geri dönüşümünün olmamazlığını düşündüğümüzde gerçekten çok ciddi şeyler bunlar, hı. sakıncalar hı hı. ve e, yönetmelikle yasal düzenlemedeki sanık lehine olan hatta yargılamanın tarafları olan kişilerin lehine olabilecek e, her şeyi tahrif etme e, veya değiştirmeyi imkanı bir yönetmelikle düzenlemiş oluyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü ceza muhakemesinin hı hı. normatif kuralları, bunun uygulanışına ilişkin yüksek yargı kararları, anayasa mahkemesi kararları, ahim kararları doğrudan insan hakları hukuku. O bakımdan hı hı. yani bu yönetmelikle ilgili itirazlarımız ve İstanbul Barosu'nun açtığı Bu dava çok önemli diye düşünüyorum. Bakın şimdi bir de bu, 18. Bu, madde var Atilla Bey onu siz açıklamak isterseniz çok sevinirim. O, bu, Tahir, ko, o, Tahir Elçi davasında da önümüze geldi bu hı. sorun çünkü. Hı hı. Şimdi bu tam söylediğinizle ilgili ben de bir ekleme yaparsam. bu Şimdi ne hı hı. diyor Adalet Bakanlığı Niye bu kayıtları vermiyor avukatlara? Ee, hı hı. Bu çok vahim bence bir savunma. Avukata yönelmiş güvensizliğin hı hı. devlet Aynen. tarafından tescillenmiş hali. Toplumda çok ciddi refleks ve kontrolsüz tepkiler doğacaktır avukata bunları vermek. Özel hayatın gizliliği <gülüyor> ihlal edebilecektir avukat. Sanki biz onları gibi. alıp başka birilerine verebilirmişiz evet. gibi. Hakimle biz aynı kurallara bağlı olarak muhakemede işlem yapıyoruz. Evet. Üstelik bizim daha fazla sır saklama yükümümüz sanki, var onlardan. Sanki, sanki ceza muhakemesinin 46. maddesindeki avukatın müvekkiliyle ilgili elde ettiği bilgileri yani... Mahkeme önünde bile, bile e, e, söylememe hakkı, avukatlık hı hı. yasasının 36. maddesi mi, 37. maddesi mi, efendim, sır, saklama, hı hı. sır hı. saklama yükümlülüğü düzenlenmemiş gibi böyle bir evet. değerlendirme evet. yapıyor bir, maalesef. Il, i̇lave olarak bir de diyor ki kurulan sistemin teknik bir e, argümanını geliştiriyor. Başka bilgisayarlarda çalışmayacak şekilde dizayn. edildi yönünde savunma yani teknik birine söyle. evet hı hı. evet hı hı. ses ve görüntü kayıtları e da kötü bu daha beter yani bu ki. tam özürü kabaatinden beter lafının evet. tam benescası bu denetlenemez hale getiriyor yaptığı işlemi bakın evet. 18. maddede çok vahim onu siz söylemek ister misiniz dinlenilecek Biz... kişinin bulunduğu yerde e, savcı ve hakimin bulunması Asıl mahkemesinin ya da savcısının istemine bağlı. Tahir Elçi davasında tam da bu geldi karşımıza. Dava Diyarbakır'da sürüyordu ama üç sanık farklı yerlerdeydi. Biri Elazığ'da, biri Malatya'da, biri Hatay'da. Biz onların yanında hakim savcı var mı diye sorduğumuzda katılan avukatları olarak konuştuk. Orada hiç kimsenin olmadığı ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Kimliği kim saptar sorgudan önce? işlemi yapan hakim saptar. E, hakim yok orada. Biz Diyarbakır'dayız. Kişiler başka illerde. Onların kimliğini kimin saptadığını bilmiyoruz. Oraya gelen kişi kimse. Biz onun söylediği üzerinden onun o sanık olduğunu varsayarak işlem yapıyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? İstihkam güvenliği nerede kaldı? Hakim teminatı, hakim önündeki irade açıklamasının beyan delili olma gücüne inanma, hukuk güvenliği nerede kaldı? Çok ciddi bir sorun bu. Evet, mesela 13. maddenin ikinci fıkrasında kolluk görevlisinin bu dinleme işlemi sırasında hazır bulunması, dinleyecek kişiyi hazır etmesi, e bunlar yakalama, zorla getirme müesseseleri değil mi? Dolayısıyla Çok ciddi sorunlar. O yüzden evet. e, iptal edilmesini umardım ama ne oldu? Red ne oldu? Danıştay 10. Dairesi oy birliğiyle reddetti davayı. Ee, Hem de oy birliğiyle. Oy birliğiyle reddetti. Hem, Hem de, idari, de. Idari Dava Daireler Kurulu temiz istemimizi 8'e karşı 3 oyla reddetti. Ee, Hı -hı. 3 tane karşı oy var. Karar Hı -hı. düzeltme istemimiz 7'ye karşı 6 oyla. Yani bir yol olsa, bir evet, yasa yolu evet. daha olsa daha evet. da farklılaşacak belki ama... Altı üyeye karşı oy kullandı. Yani karşı oyunda özü başta bununla ilgili söylediğim gibi yetki önünden. Yani Adalet Bakanlığı'na sadece teknik olarak bu sistemin donanımın kurulması ve kullanılmasına yetki verildiğini söyledi. Oysa bahsettik. ya yani neler neler gördüğünüz gibi. Yakalama var, zorla getirme var, ifade alma, sorgu yöntemlerinin değiştirmesi var. Yani bir Başka bir usul getiriyor yani segmisli ceza mahkemesi kanunu gibi bir şeye dönüşüyor bu. Atiye şimdi bizim programımızın süresi doluyor ama karşı o kadar e, nitelikli e, değerlendirmeler içeriyor ki demin sözünü ettiğimiz hükmün kolektifliği ülkesiyle ilgili. Şimdi biz geçen haftaki programımızı Cumhuriyet e, kararında insan Hakları Mahkemesi'ndeki Litvanyalı Yargıcı'nın e, yaptığı e, duvar e, şarkısına yaptığı e, atıfla dikkatleri çekmiştik e, muhalefet şerhlerinin değerine. E, geçen günde Ahmetçik hakkında İnsan Hakları Mahkemesi kararı çıktı. Orada da milli yargıcımızın yazdığı muhalefet şerhinin yaratacağı bir e, eleştiri süreci olacak. Burada da Danıştay'ın bu e, 6'ya 7, 6 kişi Autoist tarafından yazılan muhalefet şehri gerçekten çok nitelikli. Ben sizin en kısa zamanda programımıza tekrar konuk olmanızı ve bu karşı oylarla ilgili ayrıntılı bilgiler vermenizi isterim. Çünkü programımızda hukuk güvenliği burada da tam hukuk güvenliği ile ilgili değerlendirme yapmış danışçay. Çok değerli bunu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Ben de memnun olurum. Evet. Evet, evet. Belki de e, bu bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin özellikle e, Tahir Elçi davasında kullanılan bir kararı var. Onu belki onu da tekrar yine bir değerlendirmek gerekir ama bu e, yani reddedilen işte sonunda e, kanun yolundan da geçen bu şeyin e, yönetmenin iddialine ilişkin davanın muhalefet gerekçeleri dikkate alınarak belki bir e, bunlarla ilgili bireysel başvuruya başvuracak e, bir kişiye destek olunup e, hakikaten bu tuhaf e, ve e, yani ceza muhakemesi e, normlarına ve hukukuna aykırı düzenlemenin ayıbının ortadan kaldırılmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum Haklarında uygulanan kişiler başvurabilir. Ben örneğin başvuracaktım evet, evet. ama beraat aldığı müvekkil uğraşılamaz hale gelmişti. Ama vukatların bu konuda gerçekten haklarına sahip çıkması ve kendi müvekkilleri hakkındaki hukuka aykırı uygulamalarla ilgili iptale, iptal yolunu kullanması gerekecek. Atilla Bey'in bu konudaki görüşlerini de almak istiyoruz ama sanırım süremiz doldu Atilla Bey çok özür diliyorum. sözümüzü de bolca kesmiş olduk aklımıza sığınarak gördüğünüz gibi yine yetmedi zaman bir, bir program daha lazım bize birkaç program son evet. söz size evet. ait olsun Atilla Bey <gülüyor> söylemek istersiniz ee, teşekkür ediyorum inanın gerçekten bizler açısından da bu kayıtlar çok bir arşim niteliğinde ee, Hı -hı. yapılan çalışmalarımızı meslektaşlara ve topluma duyurma açısından teşekkür ediyorum bizler şeye mücadelemize devam ediyoruz Hukuk mücadelemize devam ediyoruz, devam etmeye de <gülüyor> sürdüreceğiz. E, sizlerle de e, uygun olduğu ölçüde e, paylaşacağız kamuoyuyla. Ortalama ayda bir kere sizi konuk edeceğiz, belli oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben de İstanbul Barosu'nun insan hakları adına e, yaptığı bu e, mücadeleye ve e, İstanbul Barosu adına bu davalara emek veren Atilla Özen arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ve bütün izleyicilerimize, bütün Türkiye'ye işte son zamanlarda yine taahhüt edilen hukuk reformu ve yargı reformu sonuçta da hukuk güvenliğinin geleceği uygulamalar konusunda umut var olmamızı ve bu günleri hukuk güvenliğini yaşayacağımız günleri temenni ederek iyi günler dilemek istiyorum. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler Atire Bey tekrar. Sağlıcakla. Rica ederim. Olacak. Rica ederim. Kalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel